Sörem Müslümanlar, namazla alakalı mevzulardan geçen hafta Allah'ın inayeti ve ihsaniyle hadisler ve ayat-ı Kur'aniye zaviyesinden, akıl ve mantık zaviyesinden beş vakit namazın beş vakta veçi tahsisi üzerinde durduk. 5 vakitte Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmaya ihtiyacımız üzerinde durduk. Belki mesele kendi kameti kıymetine uygun ele alınacak olursa zamanımızı daha küçük parçalara bölme lüzumuna inandık. İnandık ki günde 5 defadan daha fazla Rabbimizin huzuruna çıkarsak Kalbimiz o nisbette dikkat kazanacak. İç alemimizi o nisbette keşfetme imkanını bulacağız. Geceyi ve gündüzü belli küçük parçalara böldüğümüz nisbette Rabbimize kurbiyet temin etmiş olacağız. Beş vakit namaz aynı zamanda her birisi hususi bir inkılaba işaret etmesi bir inkılabın başı olması itibariyle ayrı ehemmiyet arz etmektedir. Zamanımızı makru alemdeki zamanla karşı karşıya getirip o alemde Cenab-ı Hakk'ın geniş tasarrufatına beş vakit namaz menfeziyle bakma imkanını buluyoruz. Beş vakit namaza dururken biz rahmi madere düştüğümüzü hatırlıyoruz. Gençliğimizi hatırlıyoruz. Bir ikindi sonrası güneşi gibi gruba dişimizi hatırlıyoruz. Ve güneşin batışıyla her şeyin gaybubet edişini hatırlıyoruz. Yası vaktinin girişiyle asarımızı bile arkada bırakmayacak şekilde nesken mensiyya tamamen unutulup gitmiş olmamızı hatırlıyoruz. Büyük alemde bunları müşahede ediyoruz. Küçük alemde müşahede ettiğimiz gibi. Biz Cenab-ı Hakk'ın ona istinad ettiği zaman kuvvet kazanan ve fakat haddi zatında çok fakir, çok aciz, çok muhtaç mahluklarıyız. Allah'a dayandığımız, intisap ettiğimiz nisbette kuvvet kazanacağız. Beş vakit namaz bize bu kuvveti kazandırıyor. Alabildiğine aciz olan bizlerin, sayamayacağımız kadar hasımlarımız ve düşmanlarımız var. Hele 20. asırda aşamayacağımız düşmanlarımız var. Kepe çevre bizi ihate eden hasımlar çemberi içinde bulunuyoruz. La yuad ve la yuhsa ihtiyaçlarımız var. Bununla beraber fakr zaruret içindeyiz. İhtiyaç dairesi arşla serayı tutacak kadar geniş. Halbuki iktidar dairesi Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle elimizin yetiştiği yere kadardır. Bu kadar fakru zaruret içinde bir insan günde beş defa Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmek suretiyle ancak ihtiyaçlarını karşılayabilecektir. Bu kadar korkunç düşman ve hasımlar çemberi içinde bulunan bir insan, Rabbisine uykusunu terk edip fecirde el açıp veya el pençe divan durup ihtiyacını arz etmek, farklı zaruretini şerh etmek, dile getirmek suretiyle sinesinde bir yara gibi her an kendisini hissettiren bu ağırlıktan, bu yaradan, bu bereden kurtulmuş olabilir. Beş vakit namaz sayesinde mütenahi olan bizler başımızna mütenahi erer. Beş vakit namaz sayesinde fecirle başlayan, öğlende kemale eren, ikindiyle olgunluğu geçen, akşamla biten, yastıyla unutulan, parçalanmış bir ömrün parçalarına işaret eden beş vakit namaz. Kulluk dairesinde bize mütenahi olan bizlere sonsuz bir iktidar kazandırır. Allah'a teveccüh etmemiz sayesinde, onun nazarında sözümüz geçer olma sayesinde çok büyükler bize bu sayede müsahhar olur. Yıldızlar, ay ve güneş bize müsahhar olur. Kevnü mekan, kevnü fesat bize müsahhar olur nefsimiz bize müsahhar olur, şeytan bize müsahhar olur, beş vakit namazla zamanı parçalamamız sayesinde. Bütün aczı, fakrı, bütün ihtiyaç ve zaruretleri sırtına yüklenmiş bir insan, nasıl gafletle yatabilir? Hazreti Hakk'ın ifadesiyle, dafletle uyumak ne revadır abd-i hakire, şefkatle nida eyle Rahman gecelerde. Rabbin sana şefkatle nida ettiği gecelerde, aczın ve fakrın seni ne hale getirdiğini düşüneceksin. Bir sinekten bir akrebe kadar ısırmalarından ve sokmalarından müteessir olan perişaniyetini düşüneceksin gökte çakan bir şimşekten korkunla evde meydana gelen bir haşereden korkuya kadar bunları sırtında taşıyan sen nasıl bir iradesizlik içinde bulunduğunu düşüneceksin? Havadaki tenefüsünü, tenefüsünle senin büyük bir ihtiyacını karşılayan havanın zerrelerinden şakır şakır akan sulara kadar Ondan ağaçların sofralarında sana meyve sofraları halinde kendilerini arz eden Allah'ın hazırladığı meyvelere kadar muhtaç olduğun şeyleri düşüneceksin ve bunların yanı başında düşüneceksin ki sen şahsi ve zati iktidarınla bunların onda birini değil onda birini yüzde birini binde birini temin etmeye muktedir değilsin. İhtiyaç dairesi mütenahi, iktidar dairesi alabildiğine dar, aczu fakr mütenahi, halbuki muhtaç olduğun şey ve karşılarında tahassün etmen gereken hasımlar ve düşmanlarına namütenahi. Bu kadar sırtında büyük yükü taşıyan bir insan olarak, fecirde Rabbin adının minarelerden semalara doğru şahbal açışıyla, Allahu Akbar, Allahu Akbar. sadalarıyla Rabbine karşı tazimin yapıldığı hengamda kendinden geçmiş gibi yerinden fırlaman, Cenab-ı Hakk'ın emrine fiilen tercüman olarak tetecafa cunubuhum anil madaci'i yed'ûne rabbehum kawfen ve tama'an, ferman-ı inkiyat ederek yerinden fırlama. Rabbin huzuruna koşma, el pençe divan durma, büyüklüğü O'nun hakkında itiraf etme, küçüklüğünü dile getirme. Vermezsen alamam, ihsan etmezsen sahip olamam, lütfetmezsen bu geniş dairede hükmedemem, kainata sözümü geçiremem, ağaca laf dinletemem, meyveyi alamam, suyu akıtamam, Havayı ve ika edemem. Bütün bunların hepsi senden, nimet senden, şükür de sana ait, hamde i sana ait. لهul mulk ve lehul hamd. Mülk bütünüyle senindir, bana gelen her şey senindir. Öyleyse minnet ve şükran da sanadır Allah'ım. Elhamdülillahi Rabbil alamin demek, Rabbin huzurunda el pençe, divan durmak, ruhun teneffüs etmesine medar olabilecek öyle faziletli bir vaziyettir ki bu meseledeki gerçek neşveyi ancak insan melekiyet yönüyle veya melek kendine has keyfiyetle idrak edebilir. Cenab-ı Hak bize idrak ettirsin Teala. Öğlen zamanı Belli şeylerin kemale erdiği bir zamandır, bir andır. Günlük işlerin kemale erdiği andır. İnsanın delikanlılığıyla kemale erdiği anı hatırlatır. Allah'ın nimetlerinin doğruya ulaştığı anı hatırlatır. Günlük işlerin sıkıntı içinde insanı boğduğu bir hengamdır. Bir taraftan bu sıkıntıdan kurtulmak. Bir taraftan günün o saatine kadar Rabbin başından aşağıya yağdırdığı nimetlere karşı şükürde bulunmak için teneffüs etme maksadıyla, bunalık, bunalmış olmayı sırtından atmamak maksadıyla mescide koşmam, dünyanın işlerinden muvakkaten sıyrılmam, Rabbin huzuruna gelmem, yeniden aczini, fakrını itiraf etmem, Allahu ekber deme Büyük sensin yani küçük benim deme. Sübhane Rabbiyal el -Azim deme. Azameti karşısında rüküa gitmem. Başım senin için inkiyat ettiğim. Kemiklerim senin için eğildiğim. Yüzüm sana rükûa kapandı. Bütün uzuvlarım senin karşısında şu, an, karşında şu anda inkiyat içindedir. Manasında rüküa gitmem. Ve bunu az görüp secdeye kapanma. Ruh için öyle bir teneffüstür ki insan gerçekten ruhunu dinlesem, kalbinin laflarını eğer kulak veriverse, mektepte dersten bunalan talebenin teneffüse çıkmak için teneffüs heyecanı ve helecanını duyduğu gibi ruhunuzun mescide koşma heyecanı ve helecanını duyacaksınız. Öğlen namazını kılmak için bir heyecan ve helecan duyacaksınız. Cehennemin şiddetli hararetine işaret eden, aynı cinsten bir hararetin başınızı okşadığı zamanda ebridu-zuhre fe innehu min feyhi cehennemle bu iki mesele arasında münasebet kuran Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünün gerçek manasını anlama manasında öğlen zamanında mescide koşmam hararetle başını gölgeye sokma aynı zamanda hiçbir gölgenin bulunmayacağı o günde Rabbin gölgesi altında tahassün etme yolunun imkanını bulma böylece Allah'a tehallet etme Resulekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in zili altına girme ümmeti mahmude ve merhume olarak Ahmedi Mahmud olan Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın Niva-ül Hamd isimli sancağının altına girme imkanını kazanma. Bu manada öğlen namazına gelme, ruh ve kalbin teneffüsünden ibarettir. Cismaniyeti muvakkaten bırakma, hayvaniyeti muvakkaten terk etmem. kalbin feryadına kulak verme, muvakkaten ruhun terminolojisini dinleme, ve bu hava altında ciddi bir inkiyat şuuru ve neşvesi içinde Rabbin huzuruna gelme, aynı huzur ve saadettir. Cenab-ı Hak bizi serpiraz kılsın. İkindi zamanı, güneşin gruba meyil hengamı. Aynı zamanda insanlığın ihtiyarladığı anı hatırlatır. Fahri kainat Efendimizin Tülüğü ile beraber grubunu hatırlatır. İkindiyi kılarken her şeyin gruba doğru yüz tuttuğunu hatırlarız. Birkaç saat sonra artık yeryüzünde hiçbir şey görünmeyecektir. Her şey silinip gidecektir. Biz ayaklarımızdaki sızıyla, belimizdeki ağrıyla, başımızdaki beyaz tüylerle fani olduğumuzu hatırlayacağız. Tam ümitsizliğe ve inkisara düşeceğimiz zaman, ezan sesi kulağımıza gelecek, bu fani hayatı bakileştirme yolunu bulduk diye sevineceğiz. Karanlık alemimize yeni yüz, nur serpildiğini müşahede edeceğiz. Günümüz kararırken, yepyeni bir gün aydınlatma havası ve neşvesi içine gireceğiz. Sana binlerce hamd ve sena olsun Allah'ım diyecek asır namazına koşacağız. Kur'an'a kasem ediyor. Vel asri innel insane lafi Çeşitli manaları içinde salati usta diye Kur'an-ı Kerim'de anlatılan ikindi namazını Allah Celle Celaluhu kasem ediyor. İkindi namazına koşman ümidin kırıldığı anda, kalbin intihara uğradığı anda doğan her şeyin batmağı meylettiği amda? hatta bu arada canımızdan, malımızdan, evladımızdan daha fazla İnşallah öyledir. Bağlı olduğumuz Resul ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin grubunu dahi tahattür etme hengamında bu fani şeyleri bakileştirme yolunu araştıracağız. İnsaniyetimizi yitirmedikten sonra, kalp ve ruhumuzu tamamen kaybetmedikten sonra bu fani ve zail olma havası içinde veya eşyanın fena ve zevaz seyli içinde akıp gitmesi karşısında bunu bakileştirme yolunu araştıracağız. Birden Birdenbire minarelerden bize can getirecek, hayat nafvedecek Mesih enfaz sesler duyulacak. Allahu akbar, Allahu akbar! Bunu arıyorduk diyeceğiz. Mescide koşacağız. Bu fani alemi bakileştirme yolunu bulacağız. Burada ölüyoruz biz. Ama hayy kayyum olan Allah baki'dir. Kullu men aleha fan ve yebqa ve curabbike'dül celal ve'l ikram. Ayetiyle kendisini bize anlatan, hatırlatan Hazreti Allah baki lem yezel ve la Binaenaleyh O'na intisap sayesinde biz de beka bulacağız. Cenab-ı Hak gerçek beka ile bizleri serfiraz eylesin. Akşam bir grup başında ağlamak ya intisara dem tutmak veya öbür aleme gitme, öbür alemdeki durumumuzu mamur kılma heyecanı ve helecanını yaşamaktır. Grup olunca her şey biter el ayak birbirine elveda eder. Elini gözüne götürsen görmez. Aks, ağzına koyacağın lokmayı hangi yolla oraya götüreceğini bilemezsin. Karanlık çökünce sen böyle bir hale maruz kalırsın. Bu aynı zamanda senin bir bez içine sarılıp kollarında bağlanıp parmakların da birbirine bağlanıp şenen de bağlanıp gözlerinde kapanıp kabre konduğun anı hatırlatır. Kavim kabile her şeyden tecrid edildiğin anı hatırlatır. Baza, başına bir çift taşın, mezar taşının dikilip, nişan edilip, terk edildiğin anı hatırlatır. Ülkür ahdellezi kareçtemine dünya denen anı hatırlatır. İşte böyle bir anda, elveda elfirak dediğin hengamda, Binbir vaveyla ile inkisarını dile getirmek istediğin zamanda, akşam ezanlarını duyarsın. Grubun içinde dahi fecrin sesini duyarsın. Ölümünle sen yeniden doğuş, diriliş ve varoluşu ruhunda duymaya çalışırsın. Allahu Ekber İsrafil'in kıyamette haşir için sura üflediği bir ses gibi sana gelir. Öldük, bittik, gittik ama yeniden dirilme var. Yeniden Rabbin huzuruna gitme var. İşte bu hava ve bu manada Allah'ın huzuruna koşma. Batıp gidenlerden münkesir gönlünle. Hazreti İbrahim gibi la uhibbul afilin diyerek batıp gidenleri sevmem, gurup edenleri sevmem, bana daima hemdem olmayanları sevmem, Sabah akşam benimle beraber bulunmayanları sevmem, ebedi ve ezel olmayanları sevmem, bel bağlayamam, acizler benim sonsuz dertlerime derman olamazlar, ay güneş, yıldızlar benim yaralarıma merham olamazlar, bana öylesi gerek ki baki ve yezel olsun, öylesi gerek ki batanlar karşısında batmasın, gidenler karşısında gitmesin, Vurup onu zavale mahkum etmesin, bu Allah'tır, ahet ve samet olan Allah'tır. Batanları o batırır, kalkanları o kaldırır, Zavale mahkum olanları zavale mahkum eder, yeniden o doğurur. Yokta varlık çilveleri o gösterir, varı o yok eder. Hulillahümme malikel murk. وَتَنْزِعُ <gülüyor> الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ı Sübhanesi ile anlatılan, karanlığı aydınlatacak olan Allah, yokluğu varlığa çevirecek Allah, söndükten sonra canlılık getirecek Allah, Devleti zeval bulduktan sonra devlet ihsan edecek Allah. Müslümanların aşk ve heyecanı öldükten sonra aşk ve heyecan verecek Allah. Miskinleştikten, kafalarında fikir adına her şey silindikten, İslam'ın ilmini unuttuktan sonra mürde gönülleri hayata kavuşturacak Allah Celle Celaluhu. لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin kilit ve anahtarı elinde, yeniden her şeyi değiştirmeye muktedir olan Allah'tır Celle Celaluhu. İşte bu manada akşam namazına koşmam, karanlık hayatına nur serpme, karanlık ufkunda yepyeni şafakların mevcelendiğini görme manasında akşam namazını kılma ruha inşirah verici bir husustur. Cenab-ı Hak bu manayı ruhumuzda hissederek akşam namazına koşmaya muvaffak kılsın, mukadder kılsın. Yası her şeyin nesyen mensiyya gidiş hengamıdır. Bütünüyle bir bitişten haber verir. Gündüzden bir ışık parıltısı en küçük bir lem'ası ve şulesi kalmama hengamıdır ve zamanıdır. Zamanlar içinde zamanın en karanlık anıdır. Veya karanlığa meyletme, süratla karanlığa balıklasına dalma avanıdır. Böyle bir zamanda insan tamamen kabre girip unutulduğunu hatırlar. Kavim ve kabilesinin bir Fatiha ile dahi kendisini hatırlamadığını hatırlar, evlerde artık adından bahsedilmediğini hatırlar. Dedemin dedesi, onun dedesi, geldi gitti kim bilir kaç salatta bir ancak ben onları hatırlıyor. Hatırladığım zaman da isimleriyle zikredemiyor, etme imkanını bulamıyor. Sadece abayına ve ecdadına demekle mutlak ve müphem ifadelerle ancak onları bulanık anabiliyorum. İşte bunu hatırlatır. Böyle bir durumda, insan Fatiha bekleme durumunda, rahmetle anılmayı bekleme durumunda, mağfiretle anılmayı bekleme durumunda, birden minarelerin başında, Yine Allah'ın yüce ve yüksek adının yükselmesi, senin berze hayatına nur serpmesi, öbür alemini tamamen aydınlatması, sen orada kabrin vahşeti içinde yalnız değilsin. Salihat ve orada seni intizar ediyor, namazın baş ucunda temessül etmiş seni bekliyor, sadakaların ayak ucunda intizar ediyor. İyiliklerin, hüsnü niyetlerin sağında ve solunda seni bekliyor. Her şeyin ötesinde, dünyada ruh ve kalbinle en iyisi sana olan, Rabbin rahmetiyle orada seni intizar ediyor. Kabrin vahşetine seni terk etmeyecek, seni orada yalnız bırakmayacak. Dostun, akraban her şeyin terk etmesine rağmen, lebbeyk sözleriyle seni orada intizar edecektir. İşte Yassı bunu hatırlatıyor. Herkesin senden elini ve eteğini çektiği anda, kimsenin derdine derman maksadıyla sana koşamadığı zamanda, karanlığın kıskıvrak seni kıstırdığı anda, dağdıl kabrin senin kemiklerini birbirine geçirdiği anda, münker ve nekirin sualleri altında yerle bir olduğun hengamda, Rabbinin sana en celis olması. فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ Beni hatırlayın ki sizi hatırlayayım. Hatırlayın dünyada hatırlayayım hatırlanması gereken yerlerden. Beraber olun ki beraber olayım. En celis olun ki en celis olayım. Meclislerinizi benimle süsleyin ki süslemem gereken meclisleri süsleyeyim adımla yadımla rahmetimle, inayetimle Rabbinizin rahmet ve inayetini bulacaksınız inşallah Cenab-ı Hak vahşeti kabirle bizleri baş başa bırakmasın gecenin ve teheccütün ayrı neşvesi var yer yer üzerinde durdum ve anlatmaya çalıştım İşte böylesine aczu fakir içindeki bir insan günde beş defa teheccüdle altı defa Rabbisine teveccüh etmesi, 24 saatin saatini altıya bölmesi, ve zamana böylece Allah'ın adını işlemesi, itibari bir hattan ibaret olan zamana ebedilik kazandırması, batılı mütefekkirin Einstein'ın izafi bir hattan ibarettir dediği zamana, böylece bir renk, bir şekil kazandırma, müminin onu parçalayıp, namaz tezgahında veya potasında şekil vermesiyle ayrı hüviyet arz eder ki, ne Einstein'ın aklı ulaşır ya ne Deja'nın aklı ulaşır. Onu ancak muhbir-i sadık, sadık-ı mastuk olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bilir. Onun içindir ki, her namazı vaktinde kılacaksın. Ta kalbine reyin gelmesin, kalbinizde pas meydana gelmesin, ibadetin neşvesinden mahrum kalmayasınız. Binaenaleyh beş vakit namazla beraber teheccüttür ki gönlünüzde bir heyecan ve helecan meydana getirecek. Rabbinizin huzuruna geldiğiniz zaman edepli bir tavır takınacaksınız, etrafınızı göremeyeceksiniz çevrenizde olan sesleri duyamayacaksınız. Daha evvel hadislerde ifade ettiğim gibi sahabi biz Resul Ekrem'i tanımazdık namaz tengamında. O da bizi tanımazdı. Konuşu rahbatlık yapardık. Namaz vakti gelince Rabbin huzuruna çıkma hengamı içinde ne o bizi görür tanır ne de biz onu görür tanırdık. Dolu gönül bunu yapacaktır. Siz beni burada göremeyeceksiniz. Ben de sizi karartılar halinde göreceğim gönlümü Rabbime vermişsem. Değil esmeler, gerinmeler. Değil rahavet. Değil ölü gönüller Rabbin huzurunda durma. Serapa haline gelmiş gibi veya elektriklenmiş bir tel gibi burada tir tir titriyecek, bir tül gibi esecek. Sabahın tatlı şafaklarını berrak simanızda göstereceksiniz. Cenab-ı Hak simâhum fi vücûhîn min eserî zücûd ile anlattı. Müminleri gerçekten bu neşveye ulaştırsın, iç ve dışlarını tenvir buyursun, ölü gönülleri ihya eylesin inşâallah Teala. Beş vakit namaz vaktinde eda edilecek. Şayet vaktinde eda edilmezse ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem teheccüdü da kaza buyuruyorlardır. Bir keren adet ve itiyat haline getirdikleri ibadeti, gece ihya edemezlerse Buhari ve Müslim'de Hz. Aişe'nin ifade ettiği gibi gündüz onu kaza buyururlardı. Günümde bir parça zulmani geçmesin. Günümde Rabbime ibadet için tahsis ettiğim zamandan bir parça karanlık kayıp gitmesin. Rabbimin adını işleyemeyeceğim bir zaman parçası, gafletimden istifade etmesin. İşte bunun için Rabbisine ibadeti tahsis ettiği zaman, şayet o zamanda dünyaya ait bir meseleyle iştigal etmiş ise, farzlar için bahis mevzu değil. Allah Resulü sonra onu kaza buyururlardı. Ta zamana nur serpsin, bütün zamanını tenvir buyursun, veya Allah tenvir etsin Celle Celaluhu. Mü'min onun içindir ki, beş vakit namazı kazaya kalınca, yani vaktinde eda edemeyince, sonra onları kaza etmekle mükellefsiz. Beş vakit namazı kaza edecektir. Sana namazdan soracaklar ahirete gittiğin zaman. Sahi hadislerin ifadesi altında, namazın sağlam ise sahir ibadet taatında inşallah sağlamdır ve kurtuldun. Bir hadisi şerifte sahir ibadetlerin sağlamdır bir başkasındaysa kurtuldun sözüyle mesela anlatılmaktadır. Namazın sağlam ise kurtuldun, namazın sağlam değilse Allah yardımcın olsun. Allah Celle Celaluhu, muhbir-i sadıkın beşareti altında buyuruyor ki, kul mahkeme-i kübrada namazından hesaba çekildiği zaman, bazılarında noksanlık var ise Cenab-ı Hak soracak, bakın bakalım nafilesi var mı? Şahiyet nafilesi var ise... Öğlenden evvel sünnet kılmış... ikindiden evvel sünnet kılmış... Akşamdan sonra sünnet kılmış... Yastıdan evvel ve sonra sünnet kılmış... Gece kalkmış teheccüd kılmış... Kuşlukta duha namazını kılmış... Güneş doğduktan sonra işrak namazını kılmış... Akşamdan sonra evvabin kılmış... Alın kulumun nafilelerini farzların yerine koyun... Bugün rüsvay etme günü değil, bugün insanın rüsvay olma günü değil, bugün rahim ve rahman olan Allah'ın gufran olma günüdür. Bugün onun da mağfirete mazhar olma günüdür. Kulumun farzlarının yerine nafilelerini koyun, lütfunda ve ihsanında bulunacak. Cenab-ı Hak affetmeyi murat buyurmuşsa böyle yapacaktır. Hz. Ayşe'nin ifadesiyle. İnsan Allah'la hesapta münakaşaya tutuştuğu an... Kimin haddi münakaşaya tutuştun? Yani ya Rabbi ben bunu ne zaman yapmıştım? Cenab-ı Hak onu takat tabi tuttuğu zaman... Falan zaman falan vakitte yapmıştın. Onun işi bitiktir ya Ayşe diyor. Onun işi bitiktir ya Ayşe diyor. Hazreti Ayşe radiyallahu anha hazretleri... Ya Resulallah... Keman yamal mitqalı zerre, in xirren yere. Veman yamal mitqalı zerre, in şerren yere. Fehvati var. Zerre kadar hayır yapmışsa görecektir onu. Cenab-ı Hak'ın lütükeri mi? Cenab-ı Hak, inşallah Allahu Teala küçük hayrımızı büyük yapsın ve seyiatımızdan ötürü bizim akazi etmesin, ufraniyle muamele yapsın. Arz başkadır, hesap başkadır. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri yardıma çok muhtaç olduğumuz o günde Mu'in ve nasrımız olsun inşaallah Teala. Bu geçmiş derslere kısaca bir bakıştı. Ve bu deste inşaallah Teala bu sözle girdiğimiz mevafil mevsuna dikkatinizi çekecek, noksanlarımızı tekmil edecek, Kusurlarımızı silecek, günahlarımıza kefaret olacak, masiyetimizi mahvedecek, derece derece Rabbin huzurunda ona kurbiyetimizi temin edecek. Farzlarımızın tekmilcisi, nafileye dikkati çekeceğim Teala. Nafile namazın bir manası, farzları tekmil etmedir. Mefhumunu arz ettiğim hadisi şerifte gördüğümüz gibi. Bir diğer manası, Cenab-ı Hakk'a kurbiyet kazanma, meveddet ve muhabbet dairesi içine girmektir. İnsan yaptığı nafilelerle Allah'a yaklaşır. Sahih bir hadisi şerifte, sahihinde bulunan bir hadisi şerifte. Men âdâ valiyyen fekad âzentû bir kimse bir dostuma karşı düşmanlık yaparsa ben ilamı harfte bulundum buyuruyor. Benim dostuma düşmanlık yaparsa bana karşı harp etme durumuna geçti demektir. Ben ona karşı ilamı harfte bulundum demektir. İlan değil. İlamı. Hakkından geleceğimi mi bildiriyorum demektir. Ve Makarra ile abdun bir şey yine Habbe ile yemin meftaattu Kul üzerine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşma imkanını bulamaz. Adım adım onu bana yaklaştıran şey onun üzerine farz kıldığım şeylerdir. Her kıldığı farza kulum, her yaptığı farza kulum, adım adım bana doğru yaklaşır. Ecel ona yaklaştıkça o bana doğru yaklaşır. Arş-ı emanında sur sesi geldikçe kulağında rahmetimin sesini duyar. Ecel müddeti bitince, vade müddeti bitip de ecel gelince dudakları benim rahmetime ulaşır. Tam bittiği yerde yeniden var, olup, var olma sırrını, dirilme sırrını keşfeder. وَمَا يَتَقَرَّبُ عَبْدٌ وَمَا يَزَالُ عَبْدٌ يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ Kul nafileleri ada etmek suretiyle bana yaklaşır. حَتَّى أُحِبُّ فَإِذَا أَحْبَبْتُ كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذ۪ي يَسْمَعُ وَبَصَرُهُ الَّذ۪ي يُبْسِرُهُ وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِ Kulum nafileyle bana yaklaşmada devam eder. Hatta kendisini seveceğim mevkiye yükselir. O kadar yaklaşır ki artık ben onu severim. Onu sevdiğim zamanda duyan kulağı olurum. Gören gözü olurum. Tutan eli olurum. Yürüyen ayağı olurum. Bunu çeşitli vesilelerle şerh etmeye çalıştım. Başka bir hadisi şerifte duyan çarpan kalbi olurum. Söyleyen dili olurum, ifadeleri de, ilaveleri de vardır. Yani doğruyu gördürürüm. Yani doğruyu duyururum bir sürü batıl şeyler içinde. Yani doğruyu konuştururum bir sürü batıl şeyler içinde. Yani doğruyu yaptırırım bir sürü batıl şeyler içinde. Yani doğru şey istikametinde yürütürüm bir sürü batıl şeyler içinde. Yani ilhamımı kalbine atarım. Konuşurken benim konuşturduğum şeyleri konuşur. Duyarken duymasını istediğim şeyleri duyar. Görürken görmesinden hoşnut olacağım şeyleri gördürürüm. Tutarken beni hoşnut edecek şeyleri tutar. Alırken beni hoşnut edecek şeyleri alır. Koşarken ona doğru beni hoşnut edecek şeyler istikametinde koşar. Yani öyle koşar ki, bana kurbiyet kazanmış insanların koştuğu gibi koşar. El attıkları gibi el atar, gördükleri gibi görür, duydukları gibi duyar. Yani Sıddıklarla, Nebilerle, Şehitlerle beraber olur. Veya Muheymininle beraber olur. Meleyla Medidial'nın sekenesiyle beraber olur. Ve Yahut cibril'in ilhamına masar olur. Ve Yahut doğrudan doğru hususi telefonumla kendisiyle muhabere etme mevkine yükselir. Bu duruma gelince bir insan, eğer benden bir şey isterse muhakkak veririm. Eğer benden bir şey isterse istediğini beham isaf ederim. Eğer bir şeyin şerrinden sığınırsa onu korurum buyuruyor Allah Celle Celaluhu. vacib vücut ve tekaddes Hazretleri istediğimiz şeyleri bizlere lütfeylesin. İstiaze ettiğimiz şeylerden bizi korusun muhafaza buyursun. Resul-ü Ekrem'in cami dualarından bir tanesi şudur. Allahumma inni bizi öğrettiği dua. Allahumma inni es'eluke min hayri ma'a'aleka bi nebiyyka Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve na'uzü min şerr ma'a'az anhu nebiyyka Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam istediğini istiyor. Onun istiazet ettiği şeylerden istiazeh ediyoruz. Cenab-ı Hak istek ve dualarımızı kabul buyursun. Bizi kullukta daim ve kaim eylesin. İlasi etemmi ihraz etmiş, salih zümreden olmakla terfi kılsın. İnşallahü Teala, Nafilenin bir manası da, farzları tekmil olduğu gibi, kurbiyeti ilahiye ve muhabbeti ilahiyeyi kazanmaya vesiledir. Allah severse sevdirir. Yeryüzünde beş yüz, altı yüz, yüz milyona, kemmi buğutlarıyla ulaşmış âlem-i İslam Allah'tan iltifat, inayet ve ihtimam görmüyorsa mahbub ilahi olma durumunu kazanamamıştır. Belki çok defa ister ve dilerim Cenab-ı Hak mescide gelen, başını yere koyan, tozlu halıların tozlarını yutan bu zümreyi salihini kurbu huzuruyla müşerref kılsın, mahbubinden eylesin. Ama çok defa camiye gelen kimse Allah'ın rahmeti bir vadide, o da bir vadidedir. Zira Kur'an bir vadide, o da bir vadidedir. Zira mescide geldiği zaman yatak havasıyla gelir, çok arz ediyorum bunu. Esneme, gerinme ve uyuma döşekte olur. Döşekte yatarken kimse kalkıp uyurken orada tesbih çekmiyor. Sübhanallah ve bihamdihi Subhanallah'il azzim demiyor. La havle ve la kuvvete illa billah çekmiyor. La ilaha illallah vahdehu la şerike leh demiyor. Zira orası yatma zamanı. Ve cealna nevmakum subata ve cealna'l libasa. Biz bunun altına giriyor. O dakikada yapacağımız vazifeyi yapıyoruz. Ya mescide geldiğimiz an hüşyar olmanıdır. Kalbin tir, tir titreme hengamıdır. Gözlerin ceyhun olduğu bir zamandır. Kalbin ürpertiyle haşiyetle ve neşveyle dolduğu avandır. Burada yataktaki vaziyeti devam ettirmek reva mıdır? İnsan utanmalı, Allah'tan hicap etmeli. İşimize onu karıştırmıyoruz. Karıştırmayalım işlerimizi o zaman onun işine. Çünkü gündüz olursun nice ayar ile gafil. Kov gafleti dildardan bari utan gecelerde. Diyeyim ki dışta oluyorsunuz ayar yar ile kafil, bari zafleti camide koyun da dildara yar olmaya çalışın. Mezitte Rabbinizde olun, secde'de Rabbinizde olun, rükuda Rabbinizde olun, tahiyatta Rabbinizde olun. O dakikada hiç olmazsa kalp ve ruhun hayatına girin. Cismaniyeti bırakın, hayvaniyeti arkaya atın, Rabbinizle beraber olmaya çalışın. An-ı seyyale hasıl olur ki dakika ve saniyesi binlerce sene ebter ve nursuz nihayete bedel olur. Cenab-ı Hak hayatımızın her zerre ve lahzasına nurlar serpmek suretiyle imtihan için bulunduğumuz şu dünyayı değerlendirme imtihanını bize bahşeylesin. İnsan nafile ile Allah'a kurbiyet kazanır. Mahbubu ilahi olur. Matlubu meleki olur. Matlubu sekeneyi arz olur. İnşallahü Teala Cenab-ı Hak bizleri eylesin. Bir vesile ile o hadisi şerifi de arz etmiştim. Allah sevince nida eder Cibril'e seviyorum der. Cibril seviyorum diye ilan eder. Meleai ala ihtizaza gelir seviyoruz sesiyle ve yerde hüsnü kabul vaz edilir. Allah Celle Celaluhu o millete inayet eder ve ihsanda bulunur. Derbeder oluşumuzun verasına bakın, gafletimizi bulacaksınız. Hicabımızın verasına bakın, ihtimamsızlığımızı ve inayetsizliğimizi bulacaksınız. Kimmetsizliğimizi bulacaksınız. Mürde gönüllerimizi bulacaksınız. Ölü duygularla Rabbin huzuruna gelişimizi bulacaksınız. 600 milyon mezar taşları gibi müminler var yeryüzünde. Gerçek müminlerin sayısı birkaç bine ulaştığı zaman yeryüzünde değişik bir ictimai coğrafya meydana gelecek. Arefesinde bulunuyoruz. Cenab-ı Hak doğrusunu göstermek için doğru yola bizleri hidayet eylesin inşallahü teala. Nefsimle beraber Tezi akdesten gelen nurlar, rahmetlərə, kalplerimizi mahvit eylesin. Ölü gönüllerimizi ihya buyursun inşallahü teala. Bu manada biz günde 5 vakit namaza takılı nafile namaz da ediyoruz. Farz kemal ersin. Biz de mahbub ve matlub ilahi olalım. Men Bili kulli yevmin ve leylatin 13 rekaten demek. Bir kimse günde 12 rekat namaza devam ederse farzların dışında cennete girer inşallah. taala. Başka bir hadisi şerifte veya hadislerde Resul Ekrem yer yer bunları da sıralar. Sekat'al fecri hayrun min dünya ve mâ Sabah namazının iki rekat sünneti dünya ve içinde olan her şeyden hayırlıdır. Sabah namazının iki rekat sünneti dünya ve içinde olan her şeyden hayırlıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıkmadan, sırt üstü ikinci istirahatını yapmadan iki rekat sade hücresinde namaz kılar, ondan sonra farz kıldırmak üzere mescide çıkarlardı. قُلْ يَا اَيُّهَا kafirun! Kulhu Allahu ahd sure-i celiilerinizden misura koşar veya başka bir hadisi şerifte ifade buyrulduğu gibi. Kulu amen bil Allahi wa ma unzilayiina. Diğer dek attı İsa. Kul ya ahl al Kitab taala üla <gülüyor> kalimetin sevaini binana ve binekum. ayeti Celile ve kelimeler ile namazının sünnetini aday der meside çıkarlardı. Bu, bu şekilde sabah namazının iki rekat sünnetini kılan bir insan yerine göre turnayı gözünden vurma anasında tam anına ve dakikasına rastlatırsa füşyer bir gönülle eda eder de dünya ve içinde bulunan her şeyden hayırlı bir şey kazanmış demektir. Böyle bir şey kazanmak herkes için mümkündür ama her kılan kazanır mı kazanmaz mı bunu Allah bilir.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 Men yuhafiz ala arba'i rak'atin qabla'z-zuhri wa ba'dahu dakhala'l-cenne kama qala. evvel ve öğleden sonra dörder rekat nafileye devam eden cennete girer. İkinciden evvel nafile namazı anlatırken aynı hadisi şerifle veya mazis rası men hafeza sözüyle Allah Resulü ben Allahu lehu beyten fi'l-cenne. Akşam namazını anlatırken gufürat zinubu ve veya ve inkan, misle zebat il bahr, günahları denizlerin köpüğü dalgası kadar dahi olsa Allah günahlarını mağfiret buyurur. Beş vakit namaza tahsis edilen rawait ve aday edişimizde her birisi bizim manevi ve ruhi hayatımızda.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 Mesela yatsı namazında ayrı şey, duha da ayrı şey diyor. Duha'yı kuşluk namazını eda eden buyuruyor ki kanitin ve abidinden olur. Ve aynı zamanda Allah'ın kendisine lütfettiği mahsalları şükrünü eda etmiş bulunur. Vücudunuzda 300 küsür tane mahsal var, bunlar eğilip kalkarken nasıl bir nimet olduğunu hatırlarsınız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 Allah Resulü buyuruyor ki: Nafileyi bu güna, hususiyle duhayı bu türlü eda ettiği zaman, masalların şükrünü eda etmiş olacaktır. Kim bilir kuşluk vaktinde masallarla alakalı bir şey mi oluyor o hengamede? Tabipler açısından meselelerin tahlili gerektir. Oraya inmeden doğrudan doğruya muhbir Sadık'ın ifadeleri içinde sadece metelenin tergip ve teşvikiyle iktifa ediyorum. Mafsalların şükrünü eda etmiş olacaksınız. Cenab-ı Hak bize lütfettiği uzuvların şükrünü edaya muvaffak kılsın Teala. Biz yapmadık, biz kazanmadık, tepeden tırnağa lütuflarla serhiraz bulunuyoruz ki, sadece gözümüzün açılıp kapanmasının şükrünü eda etmeye çalışsak,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 Dikkatını çekmeye çalıştım etle kemikle iş yaptıran Hazreti Allah'ın güç ve kuvvetini göstermek, nimetini göstermek için. Basit bir mukoza tabakasıyla Allah'ın yaptığı şeylere dikkati çektim. Nasıl lütufla serpilaz kıldığını göstermek için. Gözünüzün ifraz ettiği üzereye dikkati çekmeye çalıştım nasıl muttasıl lütuflarla yaşadığınızı göstermek için. Saadinin ifade ettiği gibi. Allah'a her nefeste iki şükür borçlusunuz. Nefesinizi dışarıya verdiğiniz zaman elhamdülillah ya Rabbi. İçeriye aldığınız zaman elhamdülillah ya Rabbi. Çünkü nefes sizin hayatınız demektir. Zehirli gazları dışarı ifraz ediyor. Tertemiz sizi çalıştıracak havayı teneffüs ediyorsunuz. Oksijen alıyorsunuz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 bir münacaatla Rabbine temelcih etmem Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadeleri içinde Allahümme lekal hamd ente kayyumus semaavati vel ard ve lekal hamd Anta melikus semaavati vel ard ve lekal hamd Anta nurus semaavati vel ard ve lekal hamd ente l-hak ve vaaduke l-hak ve liqauke hak ve l-jennet hak ve l-nar hak ve Allahumme leke eslamtu ve bike amantu ve aleike ve bike khaatamtu ve ileike haakamtu fa'sir li ma qaddamtu ve ma'akhhertu ve ma asrartu ve ma a'lantu ve ma enta alimu bih ente'l muqaddimu ente'l mu'akhhir la ilaha illa ente ve la hawla ve la quwwata illa billah Hazreti Ayşe-i Sıddıka resul Rabbine karşı kulluğunu arz ettikten sonra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 Sana teslim oldum Allah'ım. Senin için cedelleşirim Allah'ım. Vuruşurum Allah'ım. Sana hakaret karşısında kükrerim Allah'ım. Isyan ederim Allah'ım. Seni tanımayan düzeni tanımam Allah'ım. Sana baş kaldıranlara düzenine kadar baş kaldırırım Allah'ım. Ölü gönülleri ihya etmek için koşarım Allah'ım. Kapını döverim Allah'ım.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 bunun enisi ve enisi celis olma durumunu kazanır. Allah'la münasebetini kuvvetli hale getirir. Muhbir-i Sadık sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yenzilu Rabbuna ila sema'i dunya hina yebqa tersu'l leylil ahir. Fe yekulu men yed'uni fasteciblah ve men yes'aluni وَمَنْ يَسْتَغْفِرُن۪ي فَأَغْفِرَ لَهْ اَوْ كَمَا قَالٍ Gecenin son üçte biri, yani şefağa yakın anda, Rab rahmetiyle semayı dünyaya teveccüh buyurur, hadis iner diyor. Yani rahmeti ilahi tenezül buyurur, günahkar, mücrim, asi ve fakir kullara tenezzül buyurur. Yani gönüllerimizde kenzen bilinir, yani kalpgahımıza tecelli eder, bu fakir haneye teveccüh buyurur. Yani liyakatımız olmadığı halde yüzümüze bakar. Kabiliyetimiz olmadığı halde gönlümüzü yok okşar. Gecenin son üçte biri kaldığı zaman ve der ki yok mu bana dua eden duasını kabul edeyim. Yok mu benden isteyen vereyim. Yok mu istifar eden mağfiret edeyim. Dua edenin o dakikada duası kabul buyurulacak.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 herkes matlup ve mahbubuna vasıl olduğu anda, vasılın ilallah olma insanı öyle şeref kazandırır ki, öyle şeref kazandırır ki hiçbir şeref onunla boy ölçüşemez. Cibril geldi diyor Resul-i Ekrem, sahih hadiste bana şöyle buyurdu, Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, عِشْمَا شِعْتَ فَاِنَّكَ مَيِّتْ وَاَمَلْ مَا شِئْتَ فَاِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ وَاَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَاِنَّكَ مُفَارِقُهُ وَاَلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْاِنْسَنْ قِيَامُهُ بِالْلَيْلِ وَاَعِزُّهُ اِسْتِغْنَاهُ عَنِنَّا يَسَوْ كَمَا Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, istediğin kadar yaşa sen öleceksin, her şey gibi sende zeval bulacaksın, her doğan gibi sende grup edeceksin.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 Bahr-i efendimiz de gurup edecek. Eş ma'şetetin kemiyet istediğin kadar yaşa vefat edeceksin. Resul-ü Ekrem vefattan kaçmıyordu. Liqa-i seviyordu. Zira liqa-i seveni Allah sevdiğini, likatını sevdiğini biliyordu. Men ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah ve men kariha Allah, kariha Allahu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 Öğlen namazının nafilelerine ihtimam gösterirken Hazreti Ayşe, ''Ya Resulallah bu kadar ihtimam gösteriyorsun, bu kadar ihtimam gösteriyorsun.'' buyurdular ki, öğlen zamanında bütün hayır kapıları açılır. Rabbe yükselecek kelimatı tayyibat Rabbe yükselirken, içinde benden bir hayrın yükselmesini arzu ederim. Zaten hayatı hayırdı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 Nema tasnau haza? Kad gufira laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhhar. <gülüyor> Allah gelmiş ve gelecek günahlarını mafiret buyurdu. Senin defterine günah yazılmaz dedim. Kur'an ifade ediyor. İnna fatahnâ laka fethan mübîna. Li yaghfira laka min zambika wa ma ta'akhhar. Gelmiş geçmiş ve gelecek Hata olarak, zelle olarak ne ki sadir olursa Allah Celle Celalü Mahfiret buyurmuştur ve buyuracaktır. Vaka beyin bir hatanın ondan zahir olduğunu bilemiyoruz. Resul Ekrem'den bilerek veya bilmeyerek hata zahir olmuştur diyecek kendi dilim dahi olsa koparırım onu. Liğfir aleke Allahumma taqaddeme min zembike ve ma taahhar. Ne ifade eder beni ilgilendirmez. غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا ''Niçin yapıyorsun?'' ''Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını mahfiret.'' buyurdu. اَفَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا يَا عَيْشَةٍ ''Bana bu tuflarda bulunan Rabbime karşı çok şükreden bir kul olmayayım mı?'' buyurur. ''Beni böylesine nimetlerle serfiraz eden Rabbime karşı çok şükreden bir kul olmayayım mı?'' buyurur. Resulakam sallallahu aleyhi ve sellem öyle yapıyordu. O iyilik yapıyordu. Ama Kur'an sırat-ı müstakimi gösteriyor. İstediğini yap, mükafatını göreceksin. O çok güzel şeyler istedi. Çok güzel şeyler yaptı ve mükafatını gördü. Makami Mahmudun sahibi oldu. Ümmetinin işlediği sevabın bir misli defteri hasenatına kaydoluyor. Minarelerimizden ruhi ravani Muhammedin şahbala gib semalara doğru yükseldikçe, ruhu pürfütuna töhfeler yükseldikçe Resul Ekrem'in başı arşa zamat dayanıyor. Yükseldikçe yükseliyor. Yani şefaat dairesi genişliyor. Daha çok kimseye şefaat etme imkanı doğuyor onun için. Allahu Teala ve teccaddes hazretleri biz mücrim ve kebire işleyen kimselere şefaat çıkılsın ve şefaat ettirsin inşallahü teala ve inne mejdiyun bi esas arz edeceğim meseleye gelmedik de ve alam enne şerefü'l insan ve ya şerefü'r racul kıyamuhu bi'l ki insanın şerefi gece ayakta durmak el pençe divanda bulunmaktır. O zaman şeref kazanacaksınız. İzzeti ise onurlu ve gururlu olması ise, Allah'ın hoşuna gidecek durumu ihtisap etmesi ise halktan istirnasıdır. Halka dilencilik yapmaması, el etek açmaması, ihtiyaçlarını Rabbine arz etmesi, bir şeye maruz kalırsa onu, Rabbesinin huzuruna götürüp orada şerh etmesidir. Allahu Teala ve Teqaddüs Hazretleri şeref ve izzetle ama kendisine intisap içinde şeref ve izzetler üzeri serpil asılsın. Bu hususu daha tahmik etmeyi düşünüyordum. Ezani Muhammed'i okununca sallallahu aleyhi ve sellem kesmek icabet etti. Minberde devam ettirebileceğim kadar devam ettirip İnşallahü Teala hitam erdirmek istiyorum. Ve bu derste bir şey de söylemek istiyorum. Muhtemelen önümüzdeki derste yine öbür camiye gideceğiz öyle demişler. İnşallah öbür camide devam ettiririz. Bir ikinci hususta şudur, Sorulu cevaplı sohbetimizi inşallahü Teala bu akşamdan itibaren başlayıp burada devam ettirelim. Durum, hava ve şartlara göre öbür camiye geçmek icap ederse geçeriz inşallahü Teala. Billahi teala el al